işlevselliğini yitirmiş ve artık fazlalık olarak görmeye başladığınız eşyalarınızı biraz yaratıcılıkla faydalı ve yeniden kullanılabilir hale getirmeye, ileri dönüşüm, upcycle diyoruz. Biz bugün Upcycle Türkiye'nin kurucusu sevgili Derya Yenilmez'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Önce ben çok kısa anlattım ama sizden upcycle nedir? ve geri dön Yani ileri dönüşüm nedir ve geri dönüşümden farkı nedir? Siz bize bir detaylıca bunu anlatabilir misiniz? E, tabii, e, ileri dönüşüm aslında e, işlevselliğini yitirmiş eşyaların, evimizde artık kullanım alanı bulamadığımız eşyaların ya da hasarlanmış, eskimiş... Bir tarafı yırtılmış ama diğer kısımları hala sağlam olan bir takım eşyaları elden geçirerek farklı amaçlarla kullanabildiğimiz bir üretim yöntemi diyebiliriz aslında. Bunu kendi evlerimizde ya da atölye ortamlarında gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu bireysel olarak ya da bir ekip olarak yapabileceğimiz bir basit üretim. Yani aslında bir yastığı çantaya dönüştürmek gibi bir şey. Evet. Yani eski halini hiç aratmayan bir hal. Evet ve eski halinden çok daha kıymetli bir şey haline gelmiş oluyor. Çünkü eski halinde kullanılmayan, eskimiş, yıpranmış, artık istemediğimiz, evimizden çıkarmak istediğimiz bir eşyaydı. Ancak yeni halinde çok daha sevdiğimiz, çünkü üzerinde emek sarf ettiğimiz... Kendi isteğimize, kendi zevkimize göre güzelleştirdiğimiz, süslediğimiz bir eşya haline dönmüş oluyor. Ve evimizde bir eşya ihtiyacını karşılamış oluyoruz böylelikle. Satın alacağımız bir şeyden de vazgeçmiş oluyoruz. Kendi elimizdeki fazlalık eşyamızla ihtiyacımızı karşılayabilmiş oluyoruz. Geri dönüşümden farkı nedir? Bu işlemleri yaparken atık malzemelerden de çok miktarda faydalanabiliyoruz. Örneğin geri dönüştürülebilir atıklar nelerdir? Başlıca aklımıza gelen cam atıklar, kağıt atıklar, metal, ee, plastik, hı hı. bu gibi atıkları ileri dönüşüm projelerinde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bunlar çok değerli malzemeler ileri dönüşüm hı. çalışmaları için. Oysa geri dönüşüme gittiklerinde belli bir lojistik çaba sonucunda bir yere ulaşabiliyorlar. Orada bir takım Ayrıştırma işlemlerinden geçiyorlar. Bunlar hep enerji sarf eden ve belli bir zaman isteyen çalışmalar ve daha sonrasında yeniden ham madde olarak yeni bir ürün üretiminde kullanılıyorlar. Ve genelde bu yeni oluşturulan ham madde bir önceki haline göre daha düşük kalitede bir ham madde olmuş oluyor. Evet. E, geri dönüşüm tabii ki çok faydalı bir süreç ama ileri dönüşümde biz bu atık malzemeleri çok daha değerli bir şekilde çok daha farklı amaçlarla kullanmış oluyoruz burada e, en güzel şey de onu yaparken insanın kendini e, bir şey üretir hissetmesi ve aynı zamanda da ürettiği eşyayı kendisi kullanacağı için e, yeni bir eşya satın almaktan vazgeçiyor olması böylelikle aslında tüketim alışkanlıklarını da insanlar zamanla sorgulamaya başlıyorlar ileri dönüşüm işlemlerini yaptıkça evlerinde. Bir de aslında insanın hayal gücünü de zorlayan bir şey değil mi? Çünkü ya bu yastık ama ben bunu neye dönüştürsem diye ve beynin sınırlarına evet, da böyle evet. bir itme kuvveti yapan bir düşünce evet, aslında. Evet kesinlikle öyle. Ee, mesela biz atölye çalışmaları yapıyoruz. Ee, bir atölye çalışmasından örnek vereyim. Eski tişörtlerden yastık yaptık. Ee, yaklaşık bir 15-20 kişilik bir grup vardı. Herkes... Farklı tişörtler getirdi tabii. Evindeki eski tişörtü neyse onu getirdi. Birbirinden farklı boylarda, birbirinden farklı renklerde o tişörtlerden herkes kendi isteğine göre bir yastık düşündü, tasarladı. Kimileri boyayarak e, üzerine farklı desenler yaptı. Kimileri e, serviste yolculuk yaptığı için kendine bir boyun yastığı e, olarak daha küçük bir yastık yaptı. Gibi gibi bir bazıları kendi çocukları için... E, şirin yastıklar Hı -hı. yapmak istedi Böylelikle yeni bir kullanım Elde etmiş oldular İnsanlar tabi bunu yaparken e, Biraz çekimsel de davranabiliyorlar Acaba nasıl olacak i̇şte, ay Şurasını kestim yanlış kestim Orasını kesmeyecektim Gibi e, panik anları yaşanabiliyor e, Bu çocuklarla yaptığımız Atölyelerde çok daha e, Özgür gerçekleşiyor diyebilirim Değil Çünkü mi? çocukların <gülüyor> bu tarz kaygıları Yetişkinlere oranla biraz daha az oluyor Biz her zaman İyisi olsun, tek seferde olsun, düzgün bir şey ortaya çıksın istiyoruz ama çocuklar biraz daha akışına bırakabiliyorlar. Daha özgürler. Daha özgür üretiyorlar gerçekten ve çok daha e, farklı şeyler ortaya çıkarabiliyorlar. Çok güzel. Peki e, Upcycle Türkiye'nin kurucususunuz. Upcycle Türkiye nedir? Nasıl bir oluşum? Nasıl bir platform? Hangi fikirle çıktı ve şu anda nasıl bir e, grup var orada? Upcycle Türkiye aslında e, ...benim bireysel e, paylaşımlarımla başladı. Bu alanda yaptığım çalışmaları e, insanların da yapabilmeleri için paylaşmak istemiştim. Örneğin kağıt hamurundan bir şeyler üretmek çok zevklidir. Kağıt hamuru tarifi için internette tabii ki aratma yaptığınızda birçok sonuç elde edebilirsiniz. Ben de kendi yaptığım formülü insanlarla paylaşmak ve ne gibi şeyler yapabileceklerine birkaç örnek vermek istedim. Bunun gibi evde yaptığım çok çok farklı... ...alanlardaki ileri dönüşüm ürünlerini kendin yap projeleri gibi isimlendirebileceğimiz şekilde paylaşmaya başladım. Bunu paylaşırken bir yandan da Türkiye'de bu konuda neler yapılıyor onu e, araştırmaya başladım. Başka insanlarla tanıştım. Bu alanda çalışmalar yapan Türkiye'de çok sayıda insan var. Türkiye'de ee, durum nasılmış upcycle konusunda? Biz son zamanlarda duyuyoruz çünkü adına ama hani siz bu işin içinde biri olarak ciddi anlamda upcycle'a yönelen ve bunu yapan insanlar var o zaman? Ee, var gerçekten var. Çok iyi işler yapan insanlar var. Ee, ama Türkiye'de şöyle bir eksik var. Upcycling e, dünyada artık biraz daha oturmuş bir kavram olmakla birlikte Türkiye'de ileri dönüşüm dediğiniz zaman insanlar bunu e, ne demek olduğunu ...anlayamayabiliyorlar ilk etapta... ...bir tür kişisel gelişim... Hmm. E, ...çalışması mıdır... ...ya da, mıdır, da teknolojik, bir, düşün, şey ya da teknolojik <gülüyor> bir şey... nasıl bir dönüşüm diyebiliyorlar... ...ve genelde geri dönüşümle... ...karıştırılabiliyor... E, ...zaten daha çok bu alanda... ...kendi evinde bir takım şeyler üreten insanlar... ...geri dönüşüm yaptım... ...işte geri dönüşüm sanatı hmm. e, ile uğraşıyorum... ...gibi isimlendirebiliyorlar... ...bu aslında geri dönüşümden çok farklı... ...bir süreç olduğu için biz bu... Konuda ileri dönüşüm teriminin Türkiye'de oturmasını çok istiyoruz. Hem bu alanda çalışmalar yapan insanların e, yaptığı çalışmaların daha iyi isimlendirilebilmesi ve daha iyi kategorize edilebilmesi için ileri dönüşüm terimini ısrarla kullanmak istiyoruz. E, bu konuda... E, Kimler var peki şimdi Upcycle Türkiye'de? Upcycle Türkiye'de ne, şu anda... işbirliği içerisindesiniz? E, Benimle birlikte dönemsel olarak yaptığımız atölye çalışmalarında destek olan arkadaşlar oluyor. Teknik anlamda e, yarı zamanlı destek olan arkadaşlar oluyor. Ama onun dışında tam zamanlı olarak çalışan büyük bir ekibimiz var diyemem. Daha Aha. çok <gülüyor> bireysel bir girişim diyebiliriz buna. Ama zamanla büyüyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bu alanda çok istekli olan insanlar var etrafımda. Evet. Atölye çalışmalarımız arttıkça ekibimizi tabii büyütmek ihtiyacı olacaktır. Hı -hı. Aramıza yeni arkadaşlar katılmasını biz de <gülüyor> sabırsızlıkla istersiniz. bekliyoruz. Peki upcycle teknikleri diye bir şey var mı? Yani farklı farklı teknikler ya da çok kullanılan ya da az kullanılan e, teknikler var mı? Ya da siz mesela bir ileri dönüşümle dönüştürülmüş bir şey gördüğünüzde Aa, bu şu teknikle yapılmış diyor musunuz? Bazen diyebiliyorum ama bazen diyemiyorum. Çünkü aslında o kadar derin bir konu ki. Kullanılan atık malzemenin cinsine göre hmm. yapılan süreçler çok farklılaşıyor. Örneğin plastikle çalışan, sanatçı olarak nitelendireceğim insanlar var Türkiye'de. Bunlar plastik pet şişelerden inanılmaz ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. Örneğin takılar, broşlar. Öyle mi? Ya da... Abajurlar, aydınlatma elemanları bunların hepsini yaparken e, sadece pet şişeleri kullanıyorlar. E, kendilerine göre belli bir e, ısıl işlem uyguluyorlar. Ama tabii ki bu geri dönüşüm süreci gibi bir şey değil. Yani malzemeyi tamamen parçacıklarına ayıran bir süreç değil. Malzemeyi olduğu gibi kullanarak, keserek, e, kenarlarından şekillendirerek. Ama bu işe o kadar odaklanmış çalışıyor ki mesela bu alanda çalışan kişi... Onun yaptığı ürünlerin bu tarz bir malzemeden geliyor olduğunu tahmin etmek ilk etapta kesinlikle mümkün değil. Öyle mi? Evet. Hmm. Ee, bunun gibi metallerle çalışan insanlar var. Cam ürünleriyle çalışan insanlar var. Odaklanıp bir şey ürettiğinizde çok farklı şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ee, tekstil alanında tahmin edemeyeceğiniz ürünler aslında ileri dönüşümle elde edilmiş şeyler olabiliyor. Hmm. Örneğin plastik poşetlerden Portföy çanta üreten bir insan var mesela. Bu portföy çantaların asla plastik poşetten üretildiğini anlayamazsınız ilk etapta. Ve e, tamamen e, seri üretim ürün olduğunu düşünebilirsiniz. <gülüyor> Ama bunların hepsi el işçiliğiyle üretilmiş ve atık malzemeleri değerlendirilerek üretilmiş... Çok kıymetli ürünler ve hepsi eşi benzeri olmayan ürünler evet, olmuş oluyor aslında. Hepsi tek eşi evet. benzeri olmayan. Çok enteresan. Ee, evet şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. Don't wanna take your time. I do deserve a little respect, so I'm gonna get what is mine. 'Cause yeah, seem like old news. The whole world gone crazy. What am I gonna do? What I'm gonna tell my babies when they don't understand my pressure, my struggle, my demand. Yeah. Back then, I didn't understand when my pops came home saying that he couldn't take it. But it's hard to be a good man knowing that a man's plan is to take what you make and new news is the old news from a different angle another mother on tv crying cause her boy didn't make it she's saying what am i gonna do what i'm gonna tell these babies yeah y'all don't understand oh no 94.9 Açık Radyo'da, Tohum'da, Da Ekolojik Yaşam Programı'nda e, Türkiye'deki Upcycle'ı konuşuyoruz. E, Upcycle Türkiye'nin kurucusu Derya Yenilmez'le. E, evet, ileri dönüşüm tekniklerinden bahsettik. İleri dönüşümün ne olduğundan bahsettik. Şimdi Upcycle Türkiye'nin... Ee, neler yaptığını merak ediyorum Çünkü insanların bu konuda önce bilinçlenmesi ve farkındalığının oluşması gerekiyor Siz buna yönelik neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalarınız var ve ne gibi hedefleriniz var? Bunu daha da genişletmek ve geniş kitlelerle birlikte yapmak için Öncelikle internetin gücünü kullanmaya çalışıyoruz İnsanlara ulaşmaktaki en pratik aracımız şu anda internet Web sitemizde ve Instagram hesabımızda kendi yaptığımız ileri dönüşüm çalışmalarını kendin yap başlığı altında paylaşıyoruz. Burada insanların evlerinde hangi malzemeleri kullanarak ne gibi ürünler üretebileceğine örnekler vermeye çalışıyoruz. Bizim Web sayfasının bir adresini vereyim mi? Tabii İn Instagram, Instagram'da upcycleturkey, Aha. Twitter'da da Facebook'ta da aynı isimle bulabilirler Aha. bizi. İstedikleri platformdan e, takip edebilirler ilgiliyseler bu konulara. Burada paylaştığımız kendin yap uygulamalarının dışında atölye çalışmaları yapıyoruz. Atölye çalışmalarından bazılarını gönüllü olarak yapıyoruz. Ücretsiz hı hı. katılabiliyor e, gelmek isteyenler. Bunları duyuruyoruz günlere geldikçe. Bunun dışında okullarla çalışıyoruz. Okullarla çalışmamızdaki en önemli amaç da küçük çocukların özellikle de okul öncesi çağdaki çocukların bu konuda hem çok açık olmaları konuştuğumuz gibi. Hem de e, küçüklükten yerleşen bazı e, Alışkanlıklar alışkanlıkların Hı -hı. diyebiliriz e, yetişkinlikte çok daha katkı sağlıyor olması bireye. Çünkü çocuklarımızı birer tüketici olarak değil üreten çocuklarımız. E, Farklı durumlarda eşyaları farklı amaçlarla kullanarak çözümleri kendileri üretebilen bireyler olarak yetiştirdiğimizde gelecekte çok daha başarılı olabilecekler. Şu an e, hani çocuğu olanlar varsa mutlaka hani gündemdedir çocuklarımızın büyüdüğünde yapacakları işlerin birçoğu aslında şu anda olmayan işler olacak. Evet. E, i̇şte bu konuda insanlar çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlayabiliriz diye e, çok farklı çözümler ...arıyor durumdalar. Aslında ileri dönüşümde bu çözümlerden birisi... ...çünkü biz çocuklara atık malzemelerle... ...tamamen... E, ...farklı hayal amaçlarla... Güçlerini ...hayal güçlerini kullanarak, mi? yaratıcılıklarını kullanarak... E, ...bambaşka ürünler üretebilmeleri için... ...bir e, yöntem sunmaya çalışıyoruz. Bunu e, sadece yaptığımız atölye çalışmasında kalmamasını istiyoruz. Özellikle gelen çocuklarla konuştuğumuzda... ...eve gidince de böyle böyle şeyler yapabilirsin diye... Onlara biraz heves vermeye çalışıyoruz. Zaten kendileri çok hevesliler. <gülüyor> <gülüyor> Bizim heves vermemize bile gerek kalmamış oluyor. Ee, atölye çalışmasına yaptıkları çalışmanın dışında farklı şeyleri de onlara her zaman göstermeye çalışıyoruz. Diyelim eski tişörtlerden e, bir bez torba yaptığımız atölye çalışmasına gelen çocuklara... ...orada kenarda kağıt hamurundan yaptığımız şeyleri de gösteriyoruz. Bakın evinizdeki atık kağıtlarla böyle böyle... Farklı nesnelerde üretebilirsiniz diye ya da çok başka işte çay kutusundan yaptığımız kot pantolonun artık hmm. kumaşıyla kapladığımız bir kalemliği onları örnek olarak gösteriyoruz. Burada amacımız çocukların e, sınırsız bir düşünce yapısıyla eşyaları değerlendirmeyi istemeleri. Peki siz okullara gidip teklifte mi bulunuyorsunuz. biz hani upcycle atölyeleri yapabiliriz diye yoksa okulların mı size gelip bize gelip atölye yapar mısınız demesini bekliyorsunuz? İki türlüsü de oluyor aslında Hı -hı. daha çok şu anda kendi bulunduğumuz bölgedeki okullarla biz iletişim kuruyoruz ama diğer bölgelerden de bir istek olduğu durumda onlarla da Hı -hı. atölyeler kurulayabiliriz. Yaş grubu sınırınız var mı? Bu konuda yaş grubu sınırı yok. Sadece, Şu zamana kadar en ufak kaç yaşla çalıştınız? E, üç yaş, dört ha, yaşla çalışabiliyoruz. Çok iyi. anaokulları da bunun içinde yani aslında. Evet, evet. aslında zaten okul öncesi dönem çok daha hmm. verimli. Hmm. Bir şeylerin oturması için hani çocuğun Tabii. düşünce yapısında. E, sadece burada malzemelerimiz kısıtlanmış oluyor. Belli yaş gruplarında belli malzemelerle yapabileceğimiz Tabii. üretimleri sadece yapabiliyoruz. Yaş büyüdükçe malzemeler daha çok oluyor. Makası rahat kullanıyorlar, çekici... Ee, ...rahat kullanıyorlar, çok daha e, farklı işlemler de yapabiliyoruz Hı -hı. daha büyük yaş gruplarıyla. Bunun dışında da Türkiye'de bu işle ilgili çalışan insanların çalışmalarını da duyurmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, bunları da web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda e, duyuruyoruz. Bazen röportajlar yapıyoruz o kişilerle e, ve böylece diğer insanların mesela özellikle... ...plastik atıklarla çalışmak isteyen birisine biz belli bir noktaya kadar yardımcı olabiliyoruz. Çünkü uzmanlık alanımız e, malzemenin o kadar derinine inmiyor. E, o konuda o malzemenin derinine inen çok daha farklı üretimler yapan insanlara ulaşabilmeleri için de onlara aracı olmak istiyoruz. Yani Upcycle Türkiye'yi aslında ileri dönüşüm konusunda Türkiye'de bir portal olması, e, bağlayıcı bir nokta olması için de başar diyorsunuz yani ee, çok da güzel bir şey aslında yani evet. bu sanırım ilk yani havuz olacak Tabii bundan sonra mutlaka hani yeni yeni şeyler oluşumlar web sayfaları çıkacaktır ama bu ilk. Upcycle Türkiye ilk havuz. Yani insanları bir araya toplayan ilk havuz halinde. Olabilir, evet. Hı -hı. Peki devlet mesela e, ileri dönüşüm konusunda e, ne durumda? Yani e, bunun farkında mı? E, buna yöneliyor mu? E, çünkü geri dönüşüm konusunda az çok çalışmaları var. Ama evet. ileri dönüşümle ilgili ne durumda? İleri dönüşüm adı altında aslında şu anda e, bildiğim projeler yok. Hı -hı. E, devlet kanalıyla yapılan. E ama geri dönüşüm konusunda e, oldukça ivmelenmiş durumda şu anda çalışmalar. Hatta e, belediyeler birbiriyle yarışırcasına aslında hani geri dönüşüme şu anda odaklanmış hı hı. durumdalar. Ve bu çok güzel bir şey. Biz hiçbir zaman hani e, geri dönüşüm yapmayın, ileri dönüşüm yapın demiyoruz. Geri dönüşüm çok faydalı bir süreç tabii ki. İleri dönüşümü çok daha farklı bir şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Örneğin evinizdeki... Eski dergilerden eski gazetelerden bir sepet örebilirsiniz banyonuza koymak hmm. için <gülüyor> Ama gidip de evinizdeki bütün sepetli dergileri bütün gazeteleri sepet yapacak değilsiniz Değilsin. tabii ki Hani bir miktarını yine geri dönüşüme kazandırmamız gerekecektir Peki malzeme e... sıkıntısı var mı? Yani mesela siz yaptığınız atölyelerde malzemeleri tamamen kişilerin getirmesini mi istiyorsunuz? Genelde ana malzemeyi katılımcıdan istiyoruz ee, örneğin tişörtten bir uygulama yapacaksak eski tişörtlerini getirmelerini istiyoruz. Ya da eski cam kavanozlarla bir uygulama yapacaksak evlerinden bir kavanoz getirmelerini istiyoruz. Onun dışındaki boyamaydı, süslemeydi ya da alet edev attı o gibi malzemeleri biz sağlıyoruz. Peki mesela ben upcycle'ı yapan biri değilim. Evimde de bir sürü e, ileri dönüşme müsait malzeme var. Bunları sizinle paylaşabiliyor muyum? E, yaptığımız atölye çalışmalarında e, böyle bir paylaşım olabiliyor. Onun dışında e, biz seri bir şekilde üretim yapmıyoruz. Hı hı. Ama e, aklımızda olan fikirlerden bir tanesi de insanların bu tarz malzemeleri üreticilere ulaştırabilmesini sağlayacak bir e, ağ oluşturmak. Dediğim gibi ileri dönüşüm alanında bir portal olabilmek. E, bu aşamaya geldiğimizde insanların kendi bölgelerinde ileri dönüşüm yapan ve o malzemeyi kullanabilecek olan bir kişiye ulaşmasını sağlayacak bir sistem kurmayı istiyoruz. Ama şu anda altyapı olarak ona henüz hazır değil. İleride en denemelerde yapmak istediğimiz projelerden bir tanesi de bu. Çünkü lojistik maliyetler aslında istemediğimiz maliyetler. Hı hı. Hani bir ürünü bir yerden bir yere göndermek e, aslında doğaya bir zarar. Tabi. E, o yüzden onları minimize edip yerel bir şekilde en basit şekilde değerlendirmek uh -huh. En güzeli Evet e, Derya'cığım çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için ben Ama hemen şunu ederim. da duyurmak istiyoruz <gülüyor> Bu pazar Kartal Organik Pazarında Saat 11'de e, Sevgili Derya e, Upcycle Atölyesi yapacak Ücretsiz Değil mi? evet ücretsiz olacak. Ee, bütün pazar organik pazara gelen alışveriş yapan e, tüketiciler katılabilecek gibi e, dileyen herkes de gelip atölyeye katılabilir. Evet. İstediğiniz bir malzeme var mı onlardan gelirken getirmelerini istediğiniz? Evet. Bu atölye çalışmasında eski tişörtlerden bez torba yapacağız. Şanane. O yüzden gelenlerin Kendileri bes torbayla dönmek istiyorlarsa evet. bir eski <gülüyor> tişörtlerini getirmelerini istiyoruz. Evet o zaman e, pazar günü 15 Nisan pazar günü saat 11'deki ileri dönüşüm atölyesine Kartal Organik Pazarında katılabilirsiniz. Gelirken yanınızda eski bir tişörtünüzü getirin çıkarken 5 çantaya dönüşsün. Evet e, tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında bugün konuğumuz ileri dönüşümü konuştuk sevgili Derya Yenilmezle Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.